Müzekkin Nüfus, Nefislerin Terbiyesi, Kutbul Arif'in, eşrefolu Rumi Hazretleri, Dünya Nasıl Terk Edilir? Önce, dünya nasıl terk edilir meselesine bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurur. İnsanlar için dünya, ahiretin tarlasıdır. Allah ondan razı olsun. Muaz bin Cebel, bu hadisi şerifi şöyle açıklar. Dünya tarla, insanlar ekindir. Azrail aleyhisselam, tarladan ekinleri biçendir. Kabirlerse, destelerdir. Harman yeri kıyamet, cennet ve cehennemse, ambarlardır. Cennet ehline cennete, Ateş ehlini ise cehenneme bırakırlar. Nitekim Hak Teala Şura Suresi 7. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. O kıyamet günü, toplananlardan bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemdedir. Dünya tarla ve Azrail aleyhisselam da biçici olduğuna göre, ekinde vücudumdur. O halde neden kibirli ve gafil durursun? gurura kapılıp kendini salı verirsin. Azrail aleyhisselam bir gün ölüm orayıyla seni biçip gider. Seni o desteleri götürdükleri çukura bırakırlar. Öylece amelinle kalırsın. Ey aziz, ölüm gelmeden hazırlanmak gerekir. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas şöyle buyuruyor. Yarın kıyamet gününde Hak Teâlâ dünyayı bir kadın şeklinde getirmelerini emreder. Gayet çirkin bir kadın. Saçları ağarmış ve karışık. Gözleri mavi, dişleri sarı, boğazı horhor hor eden, ağzından irinler akan, pis kokan. Yüzüne kim baksa bu kadından korkar ve iğrenir. İlginçtir. Dünya ehli dünyanın bu gerçeğiyle. Ancak bu zaman karşılaşırlar. Yaşarken bunu bilmediklerinden, peşinden sürüklenip ölürler. Evliya, dünyanın gerçeğini gördüğü için ondan kaçar. Gözünü ona kaydırmaz ve kendisine itibar etmez. Dünyadan pis kokular duyar, onunla sohbet etmez. Bu dünyadan kaçmak değil midir? Allah dostlarına dünyalık verildiğinde neden alırlar dersen cevap şudur. Sevdikleri için almaz, muhtaçlara dağıtmak için alırlar. Bu hem veren için hem de kendileri için sevap hükmüne geçer. Hem dünyayı kötülersiniz hem de dünyalık verildiğinde yok demeyip alırsınız. Şeklindeki bir itirazla karşılaşan kimi şeyhler şunu demiştir. Cehennemden alır, cennete harcarız. Almazsak cimri oluruz. Dünyayı seven, onun çirkin kokusunu duymadan onunla sohbet arkadaşı olur. Dışarıdan gelen biri, deri işlenen yerde kötü kokudan duramaz. Gece gündüz orada çalışanlarsa hiç koku almaz. Çünkü bu kokuya alışmışlar. Sorulduğunda böyle bir kokunun olmadığını söylerler. Ey aziz! Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Adem babamızla Havva annemiz cennetten yeryüzüne indirildiklerinde dünyanın çirkin kokusuyla akılları başlarından gider. Tam kırk gün kendilerinden geçmiş halde yatar, sürekli kusarlar. Mahşer halkı, dünyayı, saçı başı dağınık, boğazından kötü sesler ve ağzından pis kokular gelen, çirkin bir kadın şeklinde gördüklerinde şöyle feryat ederler. ''Şu çirkin, murdar kadın da kim? Leşten beter kokuyor. Sıkıntı ve zahmetimiz bize yeter. Bıktık artık bu kadının kokusundan. Melekler şöyle karşılık verir.'' Bu kaçtığınız çirkin kadın kim, bilir misiniz? Bu kadın, sizin o çok sevdiğiniz dünyadır. Siz bunun uğrunda ömrünüzü çürüttünüz. Onun için birbirinizin gönlünü kırdınız. Onunla övünürdünüz. Zevk ve keyfiniz onunlaydı. Dağ tepe, gece gündüz demeden peşinden koşardınız. Dünyanın gerçek yüzü olan bir leşle karşılaşınca, neden kaçıyorsunuz? Bir rivayete göre, Hak Teala, dünyanın cehenneme atılmasını emreder. Zebaniler davranıp, dünyayı yakalar. Onu zincire vurup, cehenneme götürürler. Dünya feryat ederek, bugün herkes, ne yaptıysa onunla karşılaşacak. Bugün haksızlık yok, buyurdun. Bana zulmetme, diye yalvarır. Hak Teâlâ, kereminden buyurur. Dileğin nedir? Dünya, ehlimi ve beni isteyenleri bana ver. Hak Teâlâ buyurur. Seni sevenleri sen çağır. Onlar sana gelir. Zira dünyada sana ve sevgine bağlanmışlardı. Şimdi yine çağrına uyarlar. Bunun üzerine dünya hırlayan sesiyle bağırır. Bütün mahşer halkı bu bağırışla korkar. Dünyanın hile ve tuzaklarına yakalanmayan, fani lezzetlerine aldanmayan aşıklarsa bu sesi duymaz. Dünya haykırmaya devam eder. ''Aşıklarım nerede? Nerede sevenlerim?'' Endişemle gece ve gündüzleri geçiren, ölüp tekrar dirileceğini düşünmeden, dünü güne, günü yarına katıp çalışanlar nerede?'' Beni elde etmek arzusuyla dağ, tepe, dere, deniz ve okyanus aşarak anne, baba, oğul ve kızını perişan edenler nerede? Sıcak soğuk demeden uykuyu kendilerine haram edip sıkıntı çekenler nerede? Benim için baş kesip kan dökenler, anne babalarının hatrını kıran, komşularını incitenler nerede? Nerede birbirlerini aldatanlar? Uğrumda ilmini satanlar hani nerede? Gelsin, bana varsınlar. Bu bağırışta ismi geçen ehli dünya, zekat vermeyip fakirin hakkını yiyenler, hacca gitmeyenler, sonbahar yapraklarının rüzgarda savrulması gibi iradeleri dışında dünyadan yana sürüklenir, ona üşüşürler. billah. Hak Teala dünya ile birlikte hepsini cehenneme gönderir. Ey aziz! Kıyamet öyle bir gündür ki insanın iradesi elinde olmaz. Fakat yaşarken bedenini ibadet ve taatle eskiden, kendilerini nefsi emmareden kurtarıp, Hakka teslim edenlerin iradeleri ellerinde olur. Hak Teala o gün, iradelerini ellerine verip kendilerine şöyle iltifat eder Gidin cennetin kapısına dilediğiniz yerin sakini olun Kıyamet günü epey korkutur Hak Teala o gün İbrahim aleyhisselama Ya İbrahim hiç belinden evladın oldu mu ve zürriyetinin adlarını bilir misin buyurur Hazreti İbrahim aleyhisselam bu ilahi soru üzerine başını eğer, bin yıl başını kaldırmadan düşünür. Düşünürken terler, öyle terler ki terinin içinde kaybolur. O kadar düşünmesine rağmen oğullarının ismini hatırlayıp Hak Teâlâ'ya cevap veremez. Kıyamet gününün ne korkunç olduğunu İbrahim aleyhisselamın durumundan anla. Allah Celle Celaluhu kullarına şöyle soracak. Ey kulum, seni yaratıp dünyaya gönderdim. Senin için peygamberler gönderdim. Kur'an indirdim. Kitabımda nelerden sakınman ve neleri yapman gerektiğini açıkça bildirdim. Sense yap dediğimi yapmadın, yapma dediğimi yaptın. İnsan yaptıklarını inkara kalkışıp şöyle der. Ya Rab, emretmediğin yerlere gitmedim, emretmediğin işleri de yapmadım. Hak Teala bu inkarcılara şöyle buyurur: Muhakkak ki insan Rabbine karşı pek nankördür. Yaptıklarını inkar eden gerçeğimize karşın azalarımızın hepsi dile gelip tanıklık edecek. Evet, biz bunları yaptık diyecekler. Ellerimiz ''Haramı tuttum, haksız yere vurdum, gözümüz harama baktım, karnımız haramlar yedim, ayaklarımız fısk ve fücur meclislerine, yalancı tanıklıklara, çalgılı düğünlere gittim, edep yerimiz zina ettim, dilimiz haramla söyleştim.'' diyecektir. Uzuvlarımızın hepsi dile gelip, aleyhimizde tanıklık edince, ''O gün ne diyeceğiz acaba?'' Nitekim Hak Teâlâ durumun böyle olacağını Fussilet Suresi 20. ayeti i Kerime'de haber verir. Kulakları, gözleri ve derileri işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecektir. Allah ondan razı olsun. Fudayl bin İyas şöyle der. Dünya ve ahiretin kötülüğünü işleyip devşirdiler. Dünyayı sevmeye koyuldular. Her kim dünyaya dost edinirse, iki cihanın kötülüğünü devşirmiş olur. Dünyayı terk edenlerse, iki cihanın mutluluk ve rahatını kazanır. Ey aziz! Aklını başına devşir. Senin için dünyanın biteceğini unutma. Ahiretteki rezilliğini düşün. Dünyadan kaç. Senden önce gidenlerden ibret al. Ehli dünya, dünyayı sevmekle zarar etti ahiretlerini yıktılar. Dünya da ellerinden çıktı. Hem dünyanın muradına erişemediler, hem de ahiretten mahrum kaldılar. Şüphesiz dünyayı sevmek, ahirete zarar verir. Ahireti sevmek de dünyaya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur. Her kim dünyayı severse, ahiretine zarar verir. Her kim de ahireti severse, dünyasına zarar verir. Dünyayı seven, ahiret zararına razı olur. Ancak ahiretin zararı, öyle kolay ve basit bir şey değildir. Ebedi bir zarardır. Dünya ise geçicidir. Her şartta, sonunda kaybedilir. Akıllı insanlar, dünya için üzülmezler. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Dünyayı isteyene ahiret haramdır, ahireti isteyene de dünya, Hak Teâlâ'yı isteyen Allah dostlarına ise her ikisi de haramdır. Dünyaya talip olanlar ahiretteki zararı önemsemezler, ahiretin taliplisi olanlar da dünyadaki zararı kıymetli bulmazlar, Allah'ın taliplisi olanlarsa ikisine de aldırmaz. Zira Allah dostlarının muradı sadece Allah'tır. Başkasına gönül vermezler. İnsan çok iyi ve yakinen bilmeli ki dünya fani, ahiretse bakidir. Baki olanı bırakıp geçici olanı istemek kötülüğe işarettir. Allah korusun, bunun neticesinde imanın yitirilmesi vardır. Arifler şöyle demiştir. Dünya faişe kadın gibidir. Önüne gelenin yüzüne güler, koynuna girer ama kimseye yar olmaz. Böyle bir kadına gönül vermek, onunla yaşamak ve bu kadın benimdir diyerek ona sahip çıkmak akıl işi değildir. Böylesi bir kadına gönül verenler alçak, namert ve haindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah, dünyayı üçe taksim etti. Bir kısmını müminlere, bir kısmını münafıklara, bir kısmını da kafirlere verdi. Müminlere ayrılan kısım, dünyada, mümkün mertebe, ahiret için azık toplamaktır. Ahiret azığının, kişinin kendisiyle, öte tarafa giden ameller olduğunu söylemeye, bunu tekrarlamaya gerek yok. Dünyanın, münafıklara düşen kısmı, Dünyanın süs ve ziynetine sahip olup, onlarla süslenmektir. Kafirlerin dünyası ise gece gündüz çalışıp dünyayı kazanmak, yiyip içerek dünyadan zevk almaktır. Ahiret amellerini terk edip zevk ve sefa peşinde koşmaktır.